Abu ala bin Ummetkar alayhi wa Abu ala bin Zambi La ya kusir adzunu be illa ta'awudu sharri ma asalih. Bismillahi r-Rahmanir-Rahim. Al-hamdu Ala Kıymetli dinleyenlerimiz bir hadis şerif dersinde de Rabbimiz Tebaaka Teala bizleri cemailedi. Allah'ın bu hadis şerif Dersimizi mübarek eylesin. İlim meclislerinde bizleri daim ve müdavim eylesin. Amin. Hadis-i şerifler çok önemlidir. Rasûlullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Efendimiz'in kelamları ve mübarek kelimatıdır Bunları dinleyenler aynı ayet-i kerimeleri dinlemiş gibi vahyin kaynağından ilim almış olurlar. Çünkü Rasulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem kafadan konuşmaz, keyfinden konuşmaz, Ayetle sabit, canı isteyip de bir laf etmez. İnhü eylâ yuha. Ne buyuruyorsa tabi ayet hadis hususunda, helal-haram hususunda, yapın-yapmayın, ahiretteki mükafatlar veya azaplar hususunda, bunları kafadan nasıl söylesin? Bu konulardaki buyurdukları, kendisine vahyedilen, bildirilen bir vahiden ibarettir. Onun için siz, vahyin kaynağında bulunan, Hadisleri dinlemiş oluyorsunuz. Yani Mevla'dan haberler dinlemiş oluyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rasüldür, elçidir, vasıtadır, vesiledir. Bu kelimatın sahibi hakikatte, bu ilimlerin sahibi gerçekte ancak Allahü Teala'dır. Böyle itikad edeceksiniz. Mevlamızı dinliyoruz biz. Kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem onun buyurduklarını bize duyuruyor. Onun için şanı yücedir, makamı yüksektir. O ilimleri bize allah Teala'dan kimse alamazdı. Profesör olsan ne yazar? Astronot olsan ne yazar? Sen daha Mars'a gidemiyorsun. Yani şu gezegenleri daha tespit edemiyorsun. Mevla'nın vahiy müessesesi bütün alemlerin haricinde. 18 bin alemin haricinde. Arşın fevkinde, kürsünün fevkinde. Daha birinci kaç semaha şurada. Yedi kaç semadan sonra bütün gezegenler daha birinci kat'talar. Yedi kat zamanının fevkinde Allah'ımızın kürsüsü var, arşı var, levh-i mahfuz var. Onlar bu alemlerin haricinde. Tam onlar da mahluk yaratılmış. Sonradan yaratılmışlar ama arş, kürsü, levh, kalem. Fakat bütün bu alemlerin dışında kim gidecek oraya, levh-i mahfuzu kim okuyacak, oradan kim ilim alacak? Ancak... Allah'ımızın Rasulleri ve Nebileri o ilimlere vakıf oldular. Biz de Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu ilimlerinden istifade edelim, ettirelim, insanlara hemen telefon edelim, mesaj çekelim, ders başladı, tergî bu teriften, hafız münziri gibi koca veli, en büyük muhaddis, onun kitabından hadis-i şerifler rivayet etmeye devam edelim. وَرُوِعَنْ ثَوْبَانَ رَضَيَ اللّٰهُ Teala. فَالَسِمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ تَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَا يَقُولُ Hz. sallallahu aleyhi ve sellem'in azatlısı e, buyuruyor ki ben Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim ne buyurmuş? تُوْبَا muhlisin muhlislere müjdeler olsun cennete tuğba ağacı nasip olsun ne olacak? Hem inşâî hem ikbâri alabiliriz. Müjdeler olsun, nasip olsun duadır. Bu inşai bir cümle olur. Ama onlara müjde vardır manasında değerlendirirsek, ikbâri olur. Ki iki türlüye de müsaittir. Müjde vardır tabii ki. Muhlis kimdir? İhlas kazanmaya çalışan ama yaptığı amelleri sırf allah Teala'nın rızasını gaye edinerek yapmak için gayret sarf edendir. Gösteriş girmesin, riya girmesin, o desinlere, bu beğensinlere, bu iş alet olmasın. İşte buna göre kendini de çeki düzen veriyor mesela. Niyetini tavsiye ediyor. Bir işi yapmadan evvel, salih amele girişmeden evvel kalbini efendim düzene sokuyor, içini düzene sokuyor. Aman, burada şu adam da var, o da beğendi diye bir niyet girer. Estağfurullah, o adam görse ne olur, görmese ne olur. Cenneti yok, cehennemi yok. Ben ona niye göstereyim ki? falan. Bu huzur üzere, bu şuur üzere. Yani gece namazını gizli kılıyor. Efendim bazı ibadetleri, nafileleri gizli yapıyor. Hani hadis-i şeriflerde de methediliyor evraculun. Tasadduka ihfa hatta la ta'lam es malu matunfiku yeminu. 7 kişi sema'timu zilli, illa 7 kişi yedi ameli işleyen kişi yarın ahirette Allahu Teala'nın gölgesinde olacak. Güneş tavan boyu yaklaşmış, işte şu ışıklar bile beni mesela acağımda biraz uzatırsam sohbeti sırrı ediyor terden, şu kadar ışıklar. Düşün ki güneş bu ışıkların yanına gelmiş, yerine gelmiş. Erir adam, erir. Ölmek olsa çoktan ölür. Ama ahirette ölmek yok, çekmek var. Allah'ın gölgesinden başka o gün gölge yok. O gölgeye yedi sınıf insan girecek. Bunların yedisi ayrı madde. Ama bizim mevzumuzla ilgili olarak bir tanesi hangi adamdır? gizli sadaka verendir. Ta ki, hani Türkçe'de de meşhur olmuş. Sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek. Bu hadis-i şerif tercümesidir. Atasözü değil. Sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek. Yani kıyas edin. Ha, zekatta açık veririz. Zekatta çünkü farzdır. Millet de zekat vermiyor derler. Günaha girerler. Zekatını açık ver. Nasıl ki namazlar cemaatle kılınıyor açık. Nafileleri gizle. Sadakanı gizle. İbadetlerini gizle. Çünkü gizlemek İhlas'a daha yakındır. Ha sen açıkta da yaptığın bir şey illa riya yapıyorsun anlamına gelmez. Ama riya yapma tehlikesi daha yaklaşır. İhlas sahiplerine müjdeler olsun. Yaptıkları işleri sırf Allah rızası için yaparlar. Bu bab ihlas babıdır zaten. Terhibü Terhib'in ilk babı ihlas kitabı yani. Mevzu ihlastan gidiyor. ''Ulâ ke sâbîhül hüdâ'' İşte geçen derslerde de yine söyledim. İhlasın alametleri ve belirtileri vardır. Mesela milletin yanında uzun kılıp evde yalnızken hızlı kıla, kısa kılmak ya yani milletin yanında tadil erkana rahat edip kendin kılarken patkürt hızlı kılmak. Bunlar hiç ihlas olmadığının delaletleridir, delilleridir. Halbuki ne yapman lazım? Milletin içinde cemaatle kılıyoruz diye falan onlara da veya imam olursan falan hafiflik yapmak lazım. İşi olan olur, abdesti sıkışan olur falan. Ama kendin kılarken nasıl olsa kimse sana tealluk etmiyor. Uzun uzun kılmak lazım. Sen ne yapıyorsun? Tersine yapıyorsun. Millet görürken uzun kılıyorsun. Efendim yalnız kılarken hızlı kılıyorsun. E yalnız kılarken Mevla görmüyor musun? Görüyor. O zaman Mevla'nın görmesi muteberse onun rızası için. Niyet ederken ne diyorsun? Niyet ettim Allah rızası için. Nasıl oldu? Niyet ettin canın görmesi için desen, beğenmesi için desen ne olur? Şirk olur. Ama sen öyle demiyorsun. Ama kalbinde niye böyle geçiriyorsun? O zaman ihlas sahipleri kendi başlarına kaldıklarında Mevla ile aralarında daha fazla zikreder, daha uzun ibadet ederler. Daha ziyade cömertçe verirler mesela. Kimsenin bilmediği yerlerde. İhlas. Onlara müjdeler var. Hulâke mesâbîhül huda. Onlar hidayet kaynaklarıdır, kan dilleridir. misbahancemi <gülüyor> yani ışık veren kaynak kandil her tarafa aydınlatan kandil hidayet kandili hidayet doğru yol demek doğru yolu gösteriyor aydınlatan insanlar, ihlas sahipleri muhris kimseler yani tanıdıklarımızdan Allah başımıza neksiyet etmesin Mahmud Efendi Hazretleri gibi i̇şte Medine'de Muhammed Cekeriya Efendi var vefat etti, burada küçük köyde Hacihal Efendi Hazretleri var, Erzurum'un medar-ı Rabbim şefaatlerine ne aile eylesin, gördüğümüz, tanıdığımız, bildiğimiz insanlardan nasıl bir ihlastı ya, nasıl bir hidayet kandilleriydi. Yanlarına girince etkileniyorsun, huzur buluyorsun, dünyadan soğuyorsun, ibadete teşvik oluyorsun. Hep Mevla ile beraber insanlar. Ya yani Ben Medine'de Zekeriya Efendi Hazreti'ne 84 senesi olacak, o zaman umreye gitmiştim, biraz tek başına da gitmiştim. Mübareğin yanında da kimse yoktu o zaman. On gece onunla beraber kaldım mesela. Hareme gidiyorum, namaz kılıyorum falan. Ee, birkaç işte alışveriş, bir şey ediyorsam geliyorum. Ee, kimse yok. Ee, yani yalnız odada. Tabii çok bütün dünyanın ulema evliya ona gelir tabii. Boş görünce 81'de Hacca gittim. Efendi Hazretlerimizle o zaman dolu tabii başı izdam idi. Ben de o şeyi, yalnızlığı biraz garipsedim. Hani ya kimse yok mu diyorum. Dilimi de öyle alıştırmışım. Yani işte ne kadar gaflet içindeyim ki. Geliyorum yanına bana, kimse yok mu? diyorum. Bir sinirleniyor. Yani halbuki normalde yok deriz. Mesela biz eve giriyoruz kimse yok mu? deriz. Hanım der ki, çocuklar yok mesela. Bu normal, bize göre. Ama Evliyaullah sinirleniyor. Ben de diyorum, anlamıyorum. Allah Allah, niye gazaplandı mübarek acaba? Allahümme i diyor. Allahümme i. Allah benimle beraber. Mevla var. Yani on günde belki bir iki kere yaptım bu gafleti. Bir kere yaptım. İkinci de bir de kimse yok mu? Allahümme i. Allah var. Benimle beraber. Yani, demek her an Mevla ile beraber olanlar, bunlar da riya olur mu? Bunlar da yalnızlık hissi olur mu? Vahşet hissi olur mu? Bunlar kabre girse, kabirde tek başına kalır mı? Yalnızlık hissi duyan. Biz yalnızlık hissi duyan insanlarız. Evde kimse yoksa ışığı açıyoruz, bilmem ne çekiniyoruz, şey ediyoruz. İlla biri olsun, bir ses olsun, şu olsun, bu olsun. Gerçi ben öyle değilim. Yalnızlığı da severim, gerçi ayrı da. Yani sen şimdi... Mevla ile beraber olma şuurunda olan, yarın kabire de yalnız girdiği zaman hiç üzülmez ki. Yalnızlık hissetmez ki. Çünkü dünyada da Mevla ile beraber. İşte onun için Muhittin İbni Arabi Hazretleri'ne e, e, zuhuratta görüldü ya, e, melake, e, sorgu melekleri geldiği zaman cemen rabbuke Rabbin kim dedikleri zaman herkese şu hal edileceği üzere hani Arapçası var da tabii Türkçe'de şiiri, tercümeyi Türkçe şiire çevirmişler. Biz bizimle bizdeydik. Biz bizimle bize geldik. Biz bizimle bizdeyken bizi bizden mi sorarlar? Cık. Geldi anla yani. Melekler de ne diyor diyorlar. Çünkü neden? Mevla ile beraberdim. Şimdi Mevla ile beraber öldüm. Mevla ile beraber kabre girdim. Burada Mevla ile beraberim. Sen de Rabbin kim diyorsun yani? Cık. Mesele bu. İhlas sahiplerinin durumu bu. Onlar hidayet kandilleri. Yani doğru yolu bunlar gösterebilir. İşte o Zekeriya Muhammed Zekeriya Hazretleri'nin katasallahu ruhu kabri nur olsun Cennetül Beköy'de yatıyor. O bana verdiği şuur bakın kaç sene olmuş yani 30 seneyi geçti. O andaki o şuur ciltler dolusu kitap okumaktan ben o ihlas şuurunu alamam. 40 sene va vaaz etsem bir şey yaramaz. Ama orada bana İki ikazı, kimse yok mu? Ne biçim soruyorsun, nasıl soruyorsun bu soruyu sen? Sen ne şuursuz bir müslümansın demek istiyor bana. Allah benimle beraber, nasıl kimse yok? Kimse yok desin, Mevla yok gibi anlıyor o. Ha biz o manada söylemiyoruz, yaratıklardan kimse yok mu? Meâlinde soruyoruz ama o öyle anlıyor mu? Devamlı Mevla ile beraber olan öyle mi anlar? İhlas budur, tasavvuf ehlinin hakikati budur. Onlar hidayet kandilleridir. Tenceliyanum kullu fitnetin zalmae. e Musarif onu zalmae okuyoruz. Fitnetinin sıfatı ama her karanlık fitne onlardan uzak olur. Onlardan ırak olur. Kargaşalar, karanlıklar, hem kalp bakımından iş alemdeki fitneler, karanlıklar. Yani bunalım, buhran, sıkıntı, bize devamlı ara sıra geliyor, gidiyor ya insanların içleri kar fitne, kargaşa. İhlas sahibi olan, yaptığını sırf Allah için yapana fitne gelmez. Onlardan açılır, onlardan uzak olur. Onlar sebebiyle başkalarından da açılır, uzak olur. Yani ihlas sahibinin yanında oturan da ihlas bulaşır. Ve o karanlık fitne onlardan uzak olduğu için, onlar hep nur içinde, huzur içinde oldukları için, hep Rab'lerini müşahede üzere bulundukları için onlara karanlıklar yol bulamaz. Zaten kendisi kandil. Kandil, hidayet kandili. Doğru yolu gösteren kandil. E, karanlık, e, kandilin yanına gelebilir mi? Kandil nereye geldi? Mum bile ne yapıyor? Bütün karanlığı burada. Bir mum aydınlatıyor. E düşün ki kaç mumluk derler mesela, ampule derler. 100 mumluk. İşte, kaç mum kadar kuvveti var? E şimdi bak bunlar ne kadar aydınlatıyor burayı. Çekim yapıyorlar ya. Güzel çıkayım diye ben sanki Işıkla güzelleşir mi adam yani? Adam kendi güzel olacak yoksa. Ama işte ya kaliteli olsun, onların da derdi o işte. Görüntü güzel olsun falan. Ne kadar kuvvetliyse ışık, karanlık o kadar açıldı gitti. İşte ihlas sahipleri hidayet kandilleri. Onların nuru nuruna karanlık gelebilir mi? Fitne gelebilir mi? Şirk fitne mi bir manası da şirk. Vel fitnet ve şiddtumel katil ayetinde geçiyor. Şirk adam öldürmekten daha şiddetli günahtır. Çünkü imansızlıktır. Ne şirk kalır? E ihlas var zaten. İhlas olan da şirk olur mu? İhlas sırf Allah için yapıyor. Şirk ortak koşmak. Nasıl ortak koşacak sırf Allah için yapan? Kim ortak koşacak? Onda şirk mefhumu yok ki. Tamam biz de diyoruz Allah'ın şeriki yok, naziri yok, birdir, tektir, eşi yok, ortağı yok. Diyoruz ama yaşayamıyoruz. Onun beğenmesi, bunun ne demesi bizi etkiliyor ve ilgilendiriyor. Allah için konuşacağımız bazı şeyleri ''Şu ne der, bu ne der acaba?'' diye konuşamıyoruz. Allah için sakal bırakacağız, ''Şu ne der, bu ne der?'' bırakamıyoruz. Allah için çarşaf giyeceğiz, ''E millet nasıl bakar?'' diye giyinemiyoruz. O zaman ne oldu? İhlastan uzak oldu. Çünkü ihlas neydi? Sırf Allah için yapmak. E Allah için, şeriatın emrettiği bir kıyafeti giyen, bir şekle bürünen veya bir hayır yapan adam, orada ortak mülaza eder mi yani? ''O ne demiş, bu ne dememiş, bana ne?'' Kim sevmiş, kim sevmemiş, kim sövmüş. Bana ne? Mücahidim efise bilillahi ve la hafun Allah yolunda cihat ederler. Hiçbir tenkitçinin tenkitinden de korkmazlar, çekinmezler, aldırış bile etmezler. Cihad ne demek? Vurmak, kırmak değil. İslam'ın yayılması için vazetmek, nasihat etmek, yaşamak, yaşatmak, davet ve tebliğ yapmak. E bu arada sana tabii hedef olacaksın. O bir şey diyecek, bu bir şey diyecek. Beğenmeyecek. Kimisi sövecek, belki de bir tokat atıp dövecek. İyidir ya oluyor bu vaz edenlerden. Ama korkmazlar. Çünkü onlar ihlas sahipleridir. Onlara müjdeler olsun. Cennette tubace onların bekliyor. Çünkü onlar hidayet kandilleridir. Bütün karanlık fitneler onlar sebebiyle açılır. Hem onlardan açılır uzağa gider. Hem de onların gösterdiği yolda yürüyenler onların kandillerinin, o hidayet kandillerinin aydınlattığı yolu izleyenler şeriat ve sünnet yolu, Kur'an ve sünnet yolu, ihlas yolu, işte o yolda gidenler, ehli sünnet ve cemaat yolu üzere gidenler, kalpte de ihlası temin edenler, bunlara ne olmaz? Kargaşa ulaşmaz, musibet, yani dinlerine, maneviyatlarına, kalplerine şirk, e, bid'at, e, reformist inançlar vesaire, hepsi açılır gider. Onlar sünnet üzere sebat ederler. Ya Rabbi bizi onlara dahil eyle. Ya Rabbi bizi onlardan eyle. Ya Rabbi o dostların o hidayet kandillerinin aydınlattıkları yollarda yürümeye bizi muvaffak eyle. Allah'ım sen bizi mahrum eyleme. Onların ziyalarından nurlarından azam derecede müstefide eyle. Amin. Allahum salli Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Bu Beyhaki bu bir rivayet etmiştir diyor Hafız Mücerrazetleri. Tabi kaynaklar verilebilir siz. Şu Abul İmanda No de var, Ebunüaym Dehliye'de var vesaire. Şimdi ben o işlere çok girmek istemiyorum. Çünkü siz bize güveniyorsunuz, inanıyorsunuz. Yanlış bir şey okumadığımızı da biliyorsunuz. Onun için mühim olan manayı doğru anlamaktır. Ve Enemi saidül teala ve sellem ennehu sahabenin ileri gelenlerindendir. Sur'un dibinde şey Şeybe onun kardeşi yatıyor adı anh'a ziyaret ederiz biz ara sıra. Ebu Said Hudili Hazretleri'ni de çok ziyaret ederiz. Benim Facebook sistemde resim atılmış olabilir. O Hazreti Osman Efendimiz'den ileride biraz arkada. Halime annemizin, süt annemizin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ee, biraz gerisindedir. kabri şerifi Cennetül Bek'i'dedir. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. O buyuruyor ki, Veda haçında en neukale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Nerede? ve haccında buyurdu. Ne buyurdu? Bu çok önemli. Hepimize teallük ediyor. Bu hadis derslerinin de önemini beyan ediyor. Allah Teala o kişinin yüzünü aydın etsin. Gönlünü mesrur etsin. Hem fizik yapısını hem iç yapısını güzel etsin. Yüzünü aydın etsin. Nurlu etsin. Pırıl pırıl etsin. Ne dua, dua ne bevi asla tecelli etmez. Mucizedir. Niçin hadis alimleri, hadis-i şerifleri vaat edenler, hadis okuyanlar ee, çok nurlu oluyorlar? Bizim efendi Hazretleri'ndeki nur kimde var? Hep Buhari'den ezberlemiş, Zübtedül Bukhari'nin tümünü ezberlemiş. Hep hadis-i şeriflerle meşgul olmuş. E niye onlarda o nur var? Çünkü bu duaya giriyorlar. Semi'a işitti mekaleti. Benim şu sözümü, yani Veda hacında hutbe okuyor yani, konuşma yapıyor. Benim bu sözlerimi duyup da feve'a ha feve'a ve'a kavradı, korudu, ezberledi. Unutmamaya gayret etti. Ha o sözlerimi. Kim benim bu sözlerimi, yani hadislerimi diyor, buyuruyor. Hadislerimi işitip de, kavrayıp da, kuşatıp da, ezberleyip Milleti anlatır satısı da var onun. Çünkü devamından o anlaşılacak şimdi. Allah onun yüzünü aydın etsin. Sen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu duasına girdiysen senin yüzün nurlu olmaz mı? Sana şimdi pudra sürmeye lüzum var mı? Sana efendim makyaj yapmaya lüzum var mı? Bütün insanlar yanına gelse yakışıklı, makışıklı, pudralı, makyajlı erkeklerden bahsediyorum tabii. Kadınlarla ilgili konuşmuyorum. Onlar da ayrı bir mesele. E şimdi erkekleri de biliyorsunuz, ekrana çıkarken pudralıyorlar, makyaj yapıyorlar hani, güzel görünsün. Yayında diye mesela. Ama e, hadis ilmiyle uğraşan adam çıkıyor, onun yüzüne Allah öyle bir nur vermiş, hiçbir pudra mudra sürmeden bembeyaz. Öbür adam o kadar pudra sürmüşler, yine kapkara duruyor. Çünkü neden? O felsefeyle uğraşıyor. Haberler, reklamlar, işi gücü, dedikodular, gıybetler, iftiralar. E ona nur gelir mi? Benim bu sözlerimi işiten, ve kavrayan bir kişiye Allah yüz aydınlığı versin. Kalp süruru versin. Ya ne büyük dua ya. Hadis dinleyen sırf şu bu terhib hadislerini her pazartesi saat de akşam her pazartesi şu hadis derslerine bu duaya dahil olmak için ve bu müjdeye nail olmak için takip ederseniz kaçırdığınız tekrarını veyahut internete dağıtıyorlar herhalde ama takip edin Lale Gül'ün sitelerinden saatleri tekrarlar programları belki ekranda da yazıyordur şimdi. Bu derslere sırf bu duaya girmek için dinleseniz ilim talebesi gibi Allah Teala size de muamele eder. Çünkü birkaç kişiye de mesaj çekersen onları da kavrayıp ulaştırmış olana girersin. Veya o hadis-i şeriften anladığın manayı ulaştırırsan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu diye ne kadar büyük müjdeye erersin. فَرُبَّ حَامِلِ Nice fıkıh taşıyanlar var ki ليsebi fakihin Fakih değildir. Ne demek? Benden hadis-i şerifi duyar. Mesela Ebu Hureyre radıyallahu anh. Fıkıhçı değil. Hadis ravisi. Ama öyle bir ezberliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dua istedi. Unutmayayım diye. Kainat efendisi de şu üzerindeki şeyini, elbiseni, işte, cübbeni ser bakalım. Serdi bir tükürdü sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam, topla bakalım. Ee, onu giy bakalım. O gün bugün Ebu Hureyre radıyallahu anh. Hiçbir duyduğunu unutmuyor. En çok hadis rivat eden meşhur biliyorsunuz. Peki şimdi o fıkıhçı değil, ne demek? O hadisin içinde helal ve harama dair ne kadar fetva var. Yani o hadisler kime geldi? Sonra birkaç vasıtayla i̇mam Azam Ebu Hanife'ye ulaştı ravilerden. Ebu Re'den duydum, ondan duydum diyen Ebu Hanife'ye yetişti. Diye, arada üç vasıtaydı, iki vasıtaydı. İmam Şafi'ye geldi, İmam Malik'e geldi, İmam Ahmet bin Hanbel'e geldi. Onlar fıkıh halimi. Dinden derin mana çıkarıyor. Şimdi onun için diyor, ey benim sahabem diyor. Siz diyor, derin fıkıh manaları çıkaramayabilirsiniz. Benim bu hadislerimden helal harama dair hükümler çıkaramayabilirsiniz. Bu melekeniz, bu kabiliyetiniz gelişmemiş olabilir. Çünkü bir kadın duymuş o hadisi rivat ediyor. Orada sahabeden bir çoban veya bedevi, sahabeden ama başımın tacı Allah yolda bir tane hadis-i şerif duymuş. O ondan fıkıh falan çıkaracak bir e, şey yok, ilmi melekesi. Ama onu naklettiği zaman ne oldu? Nice fıkıh taşıyanlar var ki kendisi fıkıhçı değildir. Ama taşıyıcıdır. O taşıdığı hadis ezberleyip de naklettiği hadis fıkıh alimi olan mesela Hazreti Ömer fıkıhçıydı. Hazreti Bekir öyle. Hazreti Ali baş fıkıhçı. Ama o hadisi duymamış olabilir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamlı yanında olamazlar ki. Herkesi kendine göre değişik gücü var. Seriye ile bir yere gidiyor, bir muharebeye gidiyor, geliyor. Beş ay yok Medine'de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o beş ayda binlerce hadis-i şerif buyurdu. Her beş vakit namazda soranlara cevap buyurdu. E şimdi orada dinleyen, fıkıh ol, alimi olmayan bir sahabi olabilir. Ama o Hazreti Ömer gelince ona duydu Hazreti Ömer oradan dolu fetva çıkar Sahabenin de fıkıhçıları var. Abdullah ibn Ömer, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr ibn Abdullah ibn Mesud, aman ya Abdullah ibn Mesud. Bütün Hanefi fıkı ona dayanır hemen hemen. Çünkü küfede vazife yaptı, sahabeden. Ama o hadisi o duymamış olabilir. Duyandan duyar, o duyan sade nakledici, taşıyıcıdır. Ama o duyurulan başka hadiste de var. Nice kendisine sonradan duyurulan var ki, benden bizzat duyandan daha iyi kavrayıcıdır. Onun için siz benim hadislerimi duyun, nakledin. Naklettikten sonra mühim olan doğru duymak Doğru ezberlemek ve doğru nakil yapabilmek. Ondan sonra nakil yapılan kişiler kim bilir ne ilimler çıkaracak. E şimdi dört mezhebin fıkhı nereden çıktı? Ondan evvel binlerce müştehit vardı imam-ı azamlar dönemi. O kadar müştehitin ilimleri nereden çıktı? Milyonlarca milyarlarca bu kadar ilim nereden çıktı? Yüz binlerce cilt, tefsir, hadis, fıkhı nereden çıktı? Hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduklarından. Ama o ilimleri ilk anda duyanların hepsini çıkaramaz ki, çıkaramadı ki. Ondan duyan, ondan duyan, geliştikçe gelişti. Onun için benim sözlerimi işitip kavrayıp, ezberleyip nakleden kişinin Allah yüzüne nur versin. Nice var ki, fıkıh halimi değilsiniz ama o fıkıh taşıyorsunuz, taşıyıcısınız. Çünkü o hadis-i şerif ehline gidince nakil olarak belki yüz sonra sonra ulaşacak Ebu Hanife radıyallâhu Allah'ın Ama o oradan ne çıkaracak? Bazen bir hadisten onlarca, yüzlerce, binlerce fetva çıkan hadis var. Çünkü derinlemesine içtihat melekelerini kullananlar için. Selâsûn. Üç şey var. La yeghullu aleyhine. Üç vasıf var. Allah'ım bunlarla vasıflanmayı bize müyesser eylesin. Amin. Buyuruyor. ve da buyurdu bunu. La yeghullu. Çin tutamaz. Aleyhine. Bunlara rağmen. Ne kalbimriin müminin. Mümin bir kişinin kalbinde bu üç sıfat varsa bu üç sıfat sahip olanın kalbi bunlar var iken, hainlik yapamaz. Kalbine şer giremez. Kin ve nefret bağlayamaz. Bu üç haslet kimde varsa kalbi düzgün olur. Kalbini hıyanetten, fitneden, şerden, şikaktan, nifaktan, hainlikten, kötü düşünmekten, insanlara karşı kin beslemekten arındırmış olur. Bu üç sıfatı sahip olanlar. Bir, ihlasul amelilillahi. Birinci sıfat, Yaptığı ameller, namaz, oruç, zekat, zikir neyse, yaptığı amelleri sırf Allah için yapacak. Hiçbir ortak yok. Görsün, desin, işitsin, beğensin, o görüyorsa yaparım, o yoksa gelmem, yok öyle bir şey. Sırf Allah için. Ameli Allah için halis kılacak. Bu birinci ihlas. وَالْمُنَاسَهَةُ لِيَمَّةِ الْمُسْلِمِينَ Müslümanların yöneticilerine iyilik düşünmek. Yani şimdiki cumhurbaşkanı. Mısır Bey diyelim mesela Diyelim ah Ahmet Davutoğlu Beyefendi, Başbakanımız, neyse Yöneticiler, Müslümanların yöneticileri her memleketin kendi yöneticileri var Tabi başındaki mü şeyler Müslümansa ondan bahsediyor Müslüman Yani bu hadise girmez Müslümanların yöneticileri Müslüman olur Allah gavurların Müslümanları yönetmesinden Muhafaza eylesin, işgal altında kalmaktan Muhafaza eylesin Vatanımızda tabii ki seçilenler, Müslüman insanlar Bunlara iyilik düşüneceksin Hainlik beslemeyeceksin İtaat edeceksin. Yani şerata uygun sözlerinde efendim kin tutmayacaksın, nefret e, suçu işlemeyeceksin. Yani bu olmaz. Çünkü bu insanlar iyi olursa bütün millet iyi olur. İyilikleri için dua edeceksin. Başarılı olmaları, muvaffak kılınmaları için dua edeceksin. Beddua etmeyeceksin. Sen efendim evlerine ateş düşsün, ocakları bilmem ne olsun. He ediyorsun bunu? Memleketin başındaki yöneticilere. E bunlara bir bela gelirse ne oldu? Bütün ümmete, bütün millete, bütün vatandaşlara zarar geliyor. Onun için e, Nakşi tarikatında en büyük düstur, özellikle mü Müceddiye ve Halidye kolu, bizim Halidye kolunda, İsmet Garibullahi Hazretleri, Risale-i Kusyede de buyuruyor. Yani mutlaka Ülül Emre itaat ve Ülül Emre dua ve Müslümanların halifesine, imamına dua. Bu bizim şiarımızdır diyor. Her katbi şerifte, her zikirde çünkü onlar rahat olursa, düzgün olursa, bu yolda olursa, başı rahat olursa, e, memlekete fayda var. Onlar da millete hizmet edecekler. E, kendi derdine düşerse, e, milletin işleri kalır geri. Böyle olur mu ya? Bir insan hoca olup da, alim olup da, Müslüman olup da, e, yönetici, Müslüman bir yöneticinin zararına, efendim, kötülüğüne çalışır mı? Kötülüğünü ister mi? Ona beddua eder mi? İşte öyle yaparsa, o zaman onun kalbinde kim vardır? Nefret vardır, şer vardır ve hainlik vardır diyor hadis-i şerif. Üç şey olursa o zaman hainlik olmaz kalpte. Biri Allah'a amelini sırf Allah için yapacaksın. Namazını, orucunu, zekatını, umreni, hacını Sırf Allah için. İki, Müslümanların yöneticileri kimse onlara iyilik düşüneceksin, dua edeceksin, itaat edeceksin. Tabi meşru olan işlerine itaat edeceksin. E gayri meşru bir şey emretse, hani yapmayacaksın diyelim, yapmasan da ya Rabbi ona bu işin gayrimeşri olduğunu anlat diye dua edeceksin. Ya Rabbi onu hidayet et. Ya Rabbi ona istikamet ver. Ya Rabbi yanındaki müsteşarlarını hayırlı eyle. Ya Rabbi ona yanlış istişare verenlerin şerinden onu muhafaza eyle. Çok dua edeceksin ya. Mekke'de, Medine'de şu anda bütün hutbelerde cuma günü dua ediliyor mesela krala. Kimse kral. Şimdi Abdullah ve Fatih Selman geldi. E dua diyor adam. Çünkü vazifesi para aldığı için değil. Allah için. Bak hadis-i şerif İmam bezzer rivahat etmiş. İbn-i Hibban etmiş. Sahih hadis. Çünkü ne? Ve aslahi lehu bitane tehu. Ya Rabbi diyorlar. Kralımızı, yani veliül emrimizi, onun ve naiplerini, vekillerini, velihatına kadar dua diyor. Ne diyor ama? Ya Rabbi onları hidayet eyle. Ya Rabbi onlara dost doğru yolda yürümeyi nasib eyle. Ya Rabbi yanındaki müsteşarlarını salih eyle. Ona, onu hayra teşvik eden. Bak. Ve aslahi lehu bitane tehu diyor Mekke'de Cuma hutbesinde yani onu hayra teşvik eden yanlışa sürüklemeyen yanlış yapacaksa engelleyen müsteşarlar yanında çevresinde velahatlar nasip eyle e sen bir yanlış görsen de niye beddua diyorsun? hangi kitapta var? o beddua bütün ümmete zarar onun için sen dua edeceksin ki Ülül Emir yetkililer Hayırlı olsun, etrafları salih olsun ve onlara iyilik düşüneceksin. İyiliklerini isteyeceksin. Ve ucumu cemaatiyim. Cemaatlerine devam edeceksin. Üçüncüsü. Ne demek? Şu Eskiden biliyorsunuz devlet reisi Cuma kıldırın. O cumalara iştirak edeceksin, cemaatlere iştirak edeceksin. Bir ümmet meselesi var, bir toplantıya çağrıldın, cemaatten ayrılmayacaksın. Yani bozgunculuk yapmayacaksın. Efendim, mızıkçılık yapmayacaksın. Ehl-i Sünnet. Ha burada benim menfaatım yok. Olmasın. Ümmet menfaati var. Her şey senin menfaatına göre mi mebnidir? Bizim de başımıza dünya kadar belalar, zararlar, zevaller geliyor. E biz niye birliği bozalım? Niye bütünlüğü bozalım? Niye Ehl-i Sünnet'in cemaatlerine ayrılalım? Mesela bugün bütün Suriye'sinden, İran'dan İran'dan, bütün Ehl-i Sünnet Türkiye'ye gözü bakıyor. E buraya bir zarar geldiği zaman hepsi perişan olur. Milyonlarca muhacire burası, Türkiye bakıyor yani. Onun için cemaatlerine devam etmek. Hatta diyor, senin başındaki adam e, bazı günahları varsa bile, bazı haram işleri varsa bile, yine imamlıkta namaz kılsa sen bu adam bozuk adam diye cemaati terk edemezsin. Birliği bozamazsın. Mutlaka onun cemaatına kılacaksın. Hani eskiden cuma her yerde kılınmıyordu. Şimdi tabi Diyanet Reisi'ne tabi yine hükümetin verdiği yetki yine o noktadan bir yere varıyor ama eskiden direkt vali olan o beldenin valisi kimse, o kıldırır veya onun yetki verdiği bir alim mühti, neyse. E şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük devlet reisi o kıldırıyordu da Dört halife imam kendi onlar varken başkası kıldırmıyordu ki. E hal böyle olunca, hal böyle olunca, e, üç şey kimde varsa onun kalbinde hainlik barınmaz. İbadetlerini sırf Allah için yapmalı. Müslümanların yöneticilerine iyilik düşünmeli, duacı olmalı. Ve Müslümanların ce e, cemaatini bozmamalı, birliğini bozmamalı. Ee, yönetimin yani Müslümanların yetki verdiği reislerinin ve liderlerinin e, cemaatinden ayrılmamalı. Tabi burada cuma cemaatıdır. Veya haçta hutbe okunuyor. Orada yönetici var. Orada cema o cemaattır Her yerde bir emir vardır. Ee, zaten emirsiz, e, başsız işler. Üç kişi yolculuğa çıksa birini emir seçin diyor. Daha hadis şeriftir. Üç kişi bir araya geldi yola gittiniz. İçinizde birini emir seçin. Çünkü neden? İstişaresiz iş iyi olmaz. Başıboşluk iyi olmaz. Her kafadan bir ses çıkarsa memlekette arabada bile düzen olmaz. Or burada duralım çay içelim der. O diyelim yok ileriki durakta çorba içelim der. Birbirine başlar. Yolculukta yani sıkıntılar zuhur eder. Ve huzur kaçar. Aynı arabada. Yani arkadaşlar hacca çıktı yolculuğa eski ihvanlardan. Biri öldü belki de ikisi öldü bilmiyorum. iki öldü evet. İkisi sağ şimdi, eski ihmanlar, yani diyor ki adam Ankara'da mı? Konya'da başladık diyor tartışma. Daha Mekke'ye gidecek kaç, o arabayla gidecek, oradan bir ayda zor dönerler bir daha gelmesi gitmesi. Zaten üç dört gün, beş gün araba gitmek sürü gelmesi var. Yahu diyor daha Konya'da başladık, her türbede evliyanın kabrine giriyoruz, hepimiz ayrı bir köşede duruyoruz. E işte sen bir emir seçmezsen, o seçtiğin emire bir itaat etmezsen, her türbede, herkes bir köşede. Bir yan yana gelip bir dua edene amin diyemiyoruz yani. Çünkü neden? Bereket kaçar. Ne lüzum var ben baş olayım? Yok burada benim bir karım yok. Bu işten benim ne çıkarım var? Böyle şey olur mu? Her dernek böyle düşünürse, her vakıf böyle düşünürse, her Müslüman böyle düşünürse bu ümmetin meselelerini kim halledecek? Olsun, iş yürüsün. Hayır yürüsün. Vatana, millete hizmet olsun. Beni sevmiyorlarsa sevmesinler. Bana bakmıyorlarsa bakmasınlar işlerime. Ne yapayım? Böyle düşüneceksin, o zaman hainlik yapamazsın. Fe inne duaum yuhitu min vera'ihim Evet çünkü devlet yöneticilerinin dua davet manasında burada. Davetleri, yani biat çağrıları bana tabi olun veya bana uyun dedikleri zaman yuhitu min vera'ihim arkalarındaki herkesi kaplar. Yani ne demek? İki tane lider olmaz, iki tane yönetici uygun olmaz, iki halife bir anda olmaz. Devletlerde de böyledir. Yönetimde istikrarsızlık olur. Yönetim karkaşası olur. O bir şey der, bu bir şey der. Alttaki bürokrat kimin dediğini yapacağını şaşırırsa memleketin bütün işleri askıda kalır. Yani onların davetleri arkalarındakini kuşatır. Ne demek? Bir Müslümanlar bir kişiyi seçtiyse baş olarak, reis olarak artık öbürü ben buna rey vermedim veya ben buna uymam diyemez diyor madem cumhur, madem çoğunluk, madem ekseriyet bir yerde birleşmiş o kişiyi halife seçmiş veya emir seçmiş veya vali seçmiş, neyse tayin edilmiş artık onun çağrısı, yani bana uyun, şu sözümü dinleyin veya şunu yapın gibi bir daveti varsa o sadece onun yanındakileri değil, o kapsama alanının tümünde bulunan, şimdiki eskisi gibi değil tabii ee, biz Türkiye devletiyle sınırlıyız, şu anda biz Irak'taki adama nasıl buradaki hükümetin tesiri olsun o zaman ne olacak? Burada milletin yetki verdiği, Müslümanların seçtiği kişinin çağrısı, e, itaat çağrısı veya bir hususta şunu yapın e, tebliği, ardında olanların hepsini kuşatır. Benim haberim yoktu, bu adam ne zaman gelmiş, bu kim ya? Ben bunu tutmuyorum, ben bunu sevmiyorum gibi laflar İslam'a göre caiz değildir. Bu huyda olanlar, ümmetin seçtiğine itaat etmeyenler, o zaman nedir? Onların kalbinde hainlik devam eder. Efendim, ikiyüzlülük devam eder, nifak yer bulur, fit nefes atlar, kim ve nefretler yuvalanır. Biz bunlardan olmamamız lazım. Üç vasıf, bir Müslümanın kalbinde varsa diyor, veda haccında buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellemin artık son sözleri biliyorsunuz. Veda haccından sonra az yaşadı, 82 gün kadar yaşadı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne büyük nasihat yaptı. Onun için hani, İsmail ve Atîhu, başka hadiste var ya, Eğer Şura'da, eğer Rey Meclisi'nde beşli bir köle bile başınıza emir seçilse, dinleyin ve itaat edin. Başı kuru üzüm gibi olsa saçları falan, sipsiyah olsa suratı, sakın biz Kureyşli'yiz, eştaftanız, efendim ben zenginin oğluyum, ağayım, paşayım, bu nereden geldi, bu kimin çocuğu, bunun altyapısı yok, kültürsüz. Cık, sakın sakın sakın sakın. Başınıza kim seçildiyse, dinleyin ve itaat edin. Çünkü neden? Birlik bozulmasın, düzen bozulmasın, memleketteki asayiş bozulmasın. وَاَنْ مُسَعَبْ اِبْنِ سَعَدٍ عَنْ اَنْ اَب۪يهِ رَضِيَ اللّٰهُ Mus'ab bin Sa'd Hazretleri rivat ediyor. O da babasından. Babası kim? Babası Sa'd Hazretleri. Sa'd bin i ve Vakas رضي الله Herhal, aşere-i mübeşşere'den yani. O, oğlu Mus'ab adında. Bu meşhur Mus'ab bin i Umer değil, o başka. Bu Sa'd'ın oğlu Mus'ab. رضي الله Diyor ki en o babam diyor o diyor. Zanne zannetti en lehu onun için var fazlen bazı faziletler var. Alamen o kimselere karşı ki dune'u ondan aşağıdadırlar min ashabi Rasulullah sallallahu anh. aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi kendinden aşağı olanlara karşı biraz üstünlüğüm var diye düşünmüş diyor babam. Said bin Bekkat cennetle müjdelenen zat ama insandır içine gelebilir. Yani ne bakımdan mesela ben işte e, malım çok e, burada maldan ziyade e, malı var, ailesi geniş aşireti geniş işte itibarı var hani eşraftan denir ya eşraftan bu gibi faziletleri var ama en büyük fazileti şecaat ve cesaret şimdi herkes o cesareti gösteremiyor hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin okçusu nasıl ok atıyordu Uhud'da her yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü hatırlıyor musunuz? meşhur sahihte geçer, irmi saat Fidâke bi'în Ey Saad! Böyle bir çıkıyor Hz. Saad şeyden, efendim cepheden, bir atıyor şeye, hemen deviriyor bir gavur, hemen giriyor siper'e. Siperden bir çıkıyor, bir atıyor. Bir tane oku boşa gitmiyor. Ey Saad! At diyor Allah'ın düşmanlarına bu kafirlere. At ey Saad diyor. Fidâke bi'în bi'în Anam babam sana feda olsun. Sen ki Allah'ın şeratını dinini koruyorsun. Sen ki bu İslam'ı kurtarmak için burada kendini feda diyorsun, ben de anamın babamın sana feda olsun diye sana dua ediyorum diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, annesi babası, Amine Validemiz Abdullah bizi diyor ki anam babam sana feda olsun ey Saat diyor. Çünkü neden? İslam'a faydam var. Sendeki cesaret kimsede yok. Atıcılık kimsede yok. Ey Saat at diyor. Onun için, e, Saat dedi Saat da biraz... Yani diğerleri böyle cesaret gösteremiyor, başarı gösteremiyor, harpte şurada burada falan. Yani beni Allah biraz faziletler vermiş halinde Şey etti. Fe kâlen nebiyyü sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. efendisi de buyurdu ki ona innemâ yensurullâhu ey saad öyle düşünme. Belki cılız bir gariban Müslüman var. Fakir bir Müslüman var ayakların üzerinde duramayacak kadar açlıktan açıklıktan mesela Abdullah ibn Mesud Abdullah ibn Mesud boyu o kadar kısa ve o kadar ince ki yani ayakları falan bilekten daha küçük el bileğinden zayıf. Aa ama ayakları zayıf ne? Şunun ayaklarına bakın falan diye öbür sahabe ona gülüyorlar. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Vallahi yarın ahirette mizanda İbn Mesud'un ayakları Uhud dağından ağır gelecek. Şükür eden Allah yolunda o ayaklar çalışıyor. Demek ki bir insanın zayıf olması, fakir olması onun şerefini düşürmez. Bak ne buyuruyor? Allah bu ümmete yardım eder. Ediyor. Harplerde ediyor, her zaman ediyor, cihatta ediyor. Son dönem Kıbrıs'ta da bize etti. Hep ediyor. Allah ama ancak neyle yardım ediyor? Ancak diyor bak. öyle ediyor demiyor. Ancak ve ancak ne sebeple Allah bu ümmete yardım ediyor. bir zayıf ya, zayıfları hürmetine. Yani gariban, fakir, yoksul, kimse onlara itibar etmiyor, hakir, meclislerde öne alınmazlar, geride bırakılırlar, yemeklere çağrılmazlar, düğünlere davet edilmez. Öyle ne mübarek gariban Müslümanlar var. O zayıfları hürmetine bir davetiyim, o zayıflarının duaları hürmetine, o salatiyim, onların namazları hürmetine ve ihlasihim onların yaptıkları işleri sırf Allah rızası için yapma şuuruna vakıf olmaları ve ihlas üzere bulunmaları hürmetine. İhlasları hürmetine Allahü Teala bu ümmete yardım ediyor. Hal böyle olunca, ey saat sen zenginsin, malın var, cesursun, şecaatin var, bünyan var, sağlam yapım var ama, tabii ki senin de faziletlerin var ama sakın sakın sakın öyle bir şey düşünme. Yardım kuvvetten gelmiyor Maldan gelmiyor Parayla gelmiyor Yardım ancak garibanların zayıfların, O Suriyeli muhacirlerin duaları var ya Belki bu memlekette daha ne belalar olacak Belki de bu PKK'lar yüzünden iç savaşlar çıkacak Memleket talan olacak beklenirken bayağı dua alıyoruz Allah bu devlete ceval verme diye Dua diyorlar ki Özellikle de bu hükümet mesela onlara çok kapı açtı E şimdi onlar dualar ediyorlar o duaların bereketiyle de Allah bu ümmete yardım ediyor. Bak iç savaş inşallah çıkmayacak. Şu PKK terörü de bitecek inşallah. Bitmek üzere. E böylece rahat edeceğiz. İşit bir bela, başka bela. Allah onları da temizlettiriyor, yakalattırıyor, yuvalarına girdirttiriyor. Ama dua alıyoruz. Genel manada bütün ümmetimiz, iki milyara yaklaşmış, bütün ümmetimize Allah'ın yardımı geliyorsa e ya hoca ben her yer perişan, ne yardım? Öyle deme! Bu Siyonist'in, bu Yahudinin bu Hristiyan Haçlı İttifakı'nın, Yahudi Hristiyan İttifakı'nın Müslümanlığı İslam'ı bitirmek için yaptıkları istifak Bunlardaki para, bunlardaki silah, bunlardaki güç Amerika Rusya, Çin Bütün dünyanın gavuru Müslümanlığı bitirmek için uğraşırken Yine bu kadar Müslümanların e, İslam'ı yaşayabilmeleri, yaşatabilmeleri Yani Allah'ın yardımı olmadan mümkün mü? Bir kaşık suda boğarlar bizi, bir kaşık suda Allah bize çok yardım ediyor Ama Zenginlerimiz hürmetine değil Dünya şampiyonlarımız hürmetine değil. Güçlülerimiz hürmetine değil. Garip kurabanın, zayıflerin duaları, namazları, ihlasları, Allah'a karşı samimi duygularıyla bağlılıkları hürmetine, onların hürmetine Allah bu ümmete yardım ediyor. İşte ihlas ne kadar önemli. Yüz bin kişilik ordu. On bin kişiye, bin kişiye bile yenilebilir. Çokluktan galip gelemez. Keminfiyetin, kaliletin, nice az fırkalar, غَلَبَتْفِيَةً كَثِيرَةً بِيْزْنِ اللّٰهِ Allah'ın izniyle çoklarına galip geldi. Yani Bedir'de üç yüz on üç kişi, bin kişiye. İhlas sayesinde. Mu'te'de öyle. Ondan sonra beş, birkaç bin kişi, yüz bin kişilik Rum ordusunu yendi. İhlas dua, garipler, zayıflar ruhmetine. Onun için, yani birçok muharebelerde biz sayıca çok değildik. Müslümanlar tarafı. Sahabe-i bugüne kadar. Hep Gariplerin duası, zayıflerin duası, ihlasları, samimiyetleriyle Allah Teala bu mete yardım etti ve bundan sonra da yardım edeceğini efendim ümid ediyoruz. Onun için bu derslerimizde de ne anladık? İhlas olmazsa iflas olur. Yarın ahirete çıkarsın, çok namazım, orucum, hayrı hasenatım var diye de mizanda sevabım ağır gelecek sanarsın ama sanırsın ve lakin, bir de teraziye gidersin, i̇bn Mesud radıyallahu anh zayıf ayakları, Uhud dağları da gelir mesela, ama senin gibi 500 yüz okkalık adam koyarsın, sıfır çekersin. Çünkü neden? İhlas yok. Namazlar gösterişe gitmiş, öbürü kul hakkına gitmiş, öbürü efendim desinler, beğensinlere gitmiş, yapmışsın bir şeyler ama, ihlas ile yapmadığından, sırf Allah için yapmadığından dolayı, mükafatın zayi olmuş, ecrin batıl olmuş. Rabbim cümlemizi ahiret iflasından muhafaza eylesin. Amin. Dünyanın iflasından da muhafaza eylesin. Amin. Ama esas mühim olan ahirette iflas etmektir. İhlası kaybetmekten muhafaza etsin. Ahirette çok iyiliklerimiz var zannıyla çıkıp da orada çok büyük zararlara uğramaktan Allah Teala وَدَعَلَهُ Allah اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ Hiç ummadıkları, beklemedikleri, hesaba katmadıkları işler karşılarına çıktı. Ayeti i buyurduğu o hasirun cümlesinden zarar ziyana uğramış namazlar, oruçlar beklerken, hepsi gösterece şuna buna, e, efendim, kul hakların sahiplerine gittiği için e, hiçbir salih amelleri mizanda kalmamış, kustana uğramış, bir de ummadıkları yerden namaz diye kıldım, namaz diye amel etmiş, o namaz günah kefesine girmiş. İhlassızlıktan ve riyadan dolayı bu duruma düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. O sallallahu teala ala, ala seyyidine mevlana Muhammed'in على آل يصعب يسلما تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين آمين